الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فجاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لم يألل الذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين ارث الكتاب من قبل فصال عليهم ان امد فكثت قلوبهم. وكثير منهم فاسق صدق الله رظيم. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın nazdın kulları, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'i, kalplerine misafir etmek için daha binlerce kilometre evniden buralara gelen Mevla'nın ve Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in kutlu ve kutlu misafirleri, Cenab-ı Hak Celle bilmedik bilmediklerimizi duymaya, Duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya neticede hem dinliyadan afiretli aciz ve bahtiyar olmaya, Kavletin alıp sınıfına geçen çocuğun neşesi, keremin Allah ve Resul'ün huzurunda çıkmaya, duyduktan sonra senin âvâdânâ, Ya dinlediği dinledik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Dinlediği halde dinlememiş gibi olmaktan, Düğünlerde gelin seyreder gibi konuşanı seyretmekten, imana ve ihsana şeffaf camlardan bile değil, doğrudan bakmak lazım gelirken, buzlu camlar arkasında bakmaktan, mesikede duyduklarından hiç istifade etmeden ailete gitmekten, burada orada, bir rüsva olmaktan, yüzü kara olmaktan, alıp adısa sınıfında kalan çocukların sesi gibi sütüyle, Eli koynundan açıp öksüz kalmaktan mevlaatınızı muhafaza edin. Allah'ın içi kulları. allah Teala ganidir, Allah zengindir. İnsan ise fakirdir, muhtaçtır. Biz bu dünyaya intisar için geldik. Biz bu dünyaya tasarruf ve niyaz için geldik. Biz bu dünyaya... Affedersiniz, kedilerin bloklu ekmek almak için sahiplerine veya da tavukların olan insanın sahibinden bir şeyleri peki istemesi için gütü yapmaları gibi, kediler gibi miyavlayıp ihtiyaçlarımızı Allah Celle Celaluya ve Resul-i Ekrem Suha ve vasıtasıyla Hizmet'e takdir etmek için geldik. Allah Celle Celaluhu, güneşin sadece dikkat için yaratmadı. Allah ayı sadece birkaç kişinin istifadesi için yaratmadı. Allah toplumu sadece ve sadece birkaç kişinin istifade etsin diye yaratmadı. Suyu, rüzgarı, dağları, kaşları, nevla sadece belli bir kesin istifade etsin diye yaratmadı. Herkesin güneşe ihtiyacı vardı, aya hilale ihtiyacı vardı, dağa, taşa, toprağa suya ihtiyacı vardı. Allah cebdeler maddeyi bile yaratar, yaratırken, Kişiye özel yaratmıyor, herkesin istifadesiyle onu sunuyor. Herkesin bunlardan ilgisiyle istifade etmesi vardır. Dağ taşı belki birkaç kişiyi yaratmayan Allah, bütün insanlar için onlar istifadesi için yaratan Allah, Muhammed Mustafa, Saçazhan sadece birkaç kişinin istifadesi için mi Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insü cinli'in belki kendisine muhtaç olmuş oldu Cenâb-ı Hak Celle Celaluhu'nun ilim ve irfan kaynağı muazzam bir hazine. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem maddeyi de manayla besleyen muazzam bir Mevlân'ın feyiz gölü teryası. Öyleyse herkesin belki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in istifade etmesi gerekir. <gülüyor> Akıl başta ruh peki, temde iken, can ve herkes kovasını doldurmaya baksın. Yarının ekmeği için bugünden maya tutmaya bakın. Yarının ekmeği için bugünden maya tutmaya bakın. Yarının ekmeği için bugünden maya tutmaya bakalım. Herkes elindeki maneviyat kovasını kontrol etsin. Mekke'ye geldik, Medine'ye geldik. Orada muazzam bir musluk vardı geldiği Mazlama. Burada maazzam bir musluk var Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kovalar buralarda dolsun diye geldik. Eğer kovaları doldurursa, da o dolu kovalar ilerine kete götürür de belki muhtaç olanları dağıtabilirsek eyvallah. Ama ve lakin kova dolsun diye çeşmenin altına kova da dolmazsa o zaman bu kovanın dibi delik demektir. Belki kovanın dibi düşü demektir. Yauda doluyor diye bekleyeceğim ama, Ne zaman dolacak? İnsan tarlaya benim yani bahçeye su getirirken bahçeye bahçede ağacın dibine onu dökmek için getirir. Çeşmeden aldı oraya kadar getiremezse hepsi daha iyi oldu demektir. Biz buraya Afetlerci bir manada Rasul ve Allah'ın olan kontratımızı tazelemeye geldik. Eğer mal sahibi veya kiracı kontrata hainlik yaparsa o zaman kavga dövüş çıkıyor. Biz efendimiz Ali bir yemin yapma daha geldik, bir söz verme daha geldik. Öyleyse geliş mazludumuzu iyi düşünüp ona göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selamın sözlerini eri olmaya gayret edelim inşallah kana. Allah'ın cici kulları. Bazı ibadetler konusunda insan strakeş olunca, yani sürekli onu yapınca, bazen tattan tuzdan kesiliyor gibi oluyor. Ya Bey'in mağazabada da aynı haller oluyor, burada da aynı haller oluyor, bazı şikayetler geliyor. O, hatta ve hatta, hasta memleketteyken daha yumuşaktım, memleketteyken kalbim daha pelur kağıt gibiydi, hassaslı komut gibiydi, hocam buraya geldim, taş kesildim, ne oluyor bana? Yerler dayı, maalesef kendisinden şikayet edenler, kafayı sıyıranlar bile olacak neredeyse. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Tandelevi Feta'yla Haccinde der ki, bir insan Resul-i Ekrem sahasını, ziyarete girerken, eğer kafasında ve kalbinde hala bir dünya telaşı var ise, dünyeli bir duyguya takıldıysa, bunun Resul-i Ekrem sağasının alacağı bir şey yoktur buyuruyor. Huzura çıkarken, huzura çıkarken sadece huzuruna dikildiğimiz olan saati kakayyul ile memuruyoruz. Sofraya oturduğumuz zaman gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, her şeyimizde yemeğe konsantre oluyoruz. İsa yemek yerken sadece gözüyle, peki yemeği seyrederse, başka şeyle meşgul olsa, ve bu uzun pahaklarla başka bir şeyle meşgul olsa, nasıl ki peki gelen yemek tat vermiyor, mezzet vermiyor, eee... Yani sıradan bir yemeğin bile esprisiyle ve olunca alemlerin de Muhammed Mustafa'nın yanında, yapıldığı zaman uygunsuz bir hareketin, Muhammed Mustafa'sı Allah'ın elinden alacaklarımızı engellemekte çok müessil olduğunu söylüyor ulema. Allah böyle iflaslara maruz kalmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Sizin her bir nezbir Sizin her bir nezbir medii bütün kalbinizde Muhammed Mustafa yatıyor. Buraya gelmeden önce biz zaten Medine'nin o mübarek kalbimize Resul-i Ekrem sağladan aşkı mesul edeyim. Neticede buraya gelmek suretiyle Hakiki Medine'yi, Hakiki Muhammed Mustafa'yı meyreyle de ziyaret etmeyi imkanı bulduk. İnsan, Medine'nin toprağına hainlik yapmaz. İnsan, Medine'nin toprağında yatan insana biz daha da yapmaz. Aynı şekilde herkes kendisini Medine bilsin. Herkesin kalbinde yatan davin Muhammed Mustafa olduğunu bilsin. Biz bugün hakkar halimizde yani ümitsiz değiliz. Allah'a verersin bugün hakkar halimizde böyle. afedersin ilanın deliğinde vücudu gibi oluyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acaba şu an kapsa? Dese ki bana afedersin Hayram Efendi. Evet, efendi değilim ya neyse bayram denen zat peki ne hediye getirdin dese sana ahmet mehmet befe ne hediye getirdin dese ben ne de cevap vereceğim peki onun için yani boynumuz bir yerde bükük kalıyor efendimize ulaşmakta seviniyoruz ama acaba bizim dosyada neler var İmam-ı Şamil Çeçenistan'ın vadiyi Ruslara on bir ülkere mağlup zat vurdu vurdu sonunda ee, mağlup oldu çünkü erzak bitti nerede bitti bir şey kalmadı neticede efendim ee, <gülüyor> birinci Nikola'ya düştü Nikola dedi ki ona bak dedi hoca seni esir aldım dedi fakat dedi ben sana dedi bir şey yapmayacağım dedi savaşta göstermiş olduğun yararlılıktan dolayı seni ben serbest bırakacağım dedi neticede Nikola şey şaviri serbest bıraktı Şeyh Şamil Efendi politikasıydı o, Abdülaziz geldi İstanbul'a. Abdülaziz cennetmek cennet Mekan dedi ki, üstadım dedi, babam dedi, mezardan kalksa dedi, bu kadar sevinmezsin dedi. Gelişim lafı bahtiyar oldum. Hatta komünizmin kurucusu olan Kalim diyor ki, dava adamını görmek isteyen, dava için nasıl çalışmanın gerektiğini görmek isteyen, Kafkas Fatih Şeyh incelesin diyor. Abdülaziz Han Cennet Mekan Şeyh Şamil'e dedi ki Efendimiz dedi bende bir isteğim var mı, bir icam var mı dedi. Şeyh Şamil kütlesiyle duyurdu, hayır yok dedi. Bana bir yol emniyeti sağla dedi, eşkıyalar yolumu kesmesin dedi. Ben Medine-i Münevvere'ye dostumum ve sevgilimin yanına gideceğim dedi. Ondan Abdülaziz Han bir ekiplerde koruma verdi ve Şeyh Şamil Medine-i Münevvere'ye Nüzülettim. Bu arada efendim yani misafir kalmak için oraya ulaştı ve bab Selam gelip, Bab-ı gelip oradan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete giriyor. Ama Şeyh Şamil Kötü'ne sürüp kendisini yara aldı. Şeyh Şamil kendisini yara aldı ve sürüne sürüne, kabul edin hiçbir kertengele bir bezepmek gibi olmasın, teşbite hata olmaz iş i̇şte mesele ibret tarafı da gibi yerden sürüne sürüne sürüne Rasulü'l-Eklem'in sürüne sürüne, huzuruna geldik ve Efendimizin huzurunda dayak kalkıp buyurdu ki Es vesselamu aleyke ya Rasulallah, Es vesselamu aleyke ya Habiballah Es salatu vesselamu aleyke ya seyyid el ve vel afirin şeklinde Rasulü'l-Eklem'e Salatü selam getirdi, Medine muhafızı olan Beşir Oğa diyor ki, Oğa diyor, biz de onunla beraber bulunuyorduk Diğer işte üzere hükela vesaire, büyük resmi yetkinler vesaire kumandanlar beraberdik diyor onunla beraber. O Rasûl Eskan Sâvâsallâme selam getirince, Ya Rasûl Eskan Sâvâsallâ aleykümü selâmü ve rahmetullâhi ve berekâtuhû buyurdu ve oradaki bütün hazirûm, bütün personel i erke, Rasûl-i Eklem Sabaht'ın sesinden salât-i duyduk diyor. Şimdiye kadar, kaç tanemize peki yani, böyle bir hal efendim yani, arız oldu. Yapmış olduğumuz işlerden dolayı, Rasûl-i Eklem Sabaht denenlerden kalıp da, kaç tanemize peki tefsir eyledi, kaç tanemizi peki müjdeledi. Allah'ın cici kulları, tarlan var diyelim, tarlanın yanında bir ikinci tarla var, ikinci tarlayı birisi kavak etmiş, kavaklar 8-10 metre usanmış. Sen de tarlayı buğday ektin, bıktır ektin diyelim. Peki güneş önce doğduğu zaman kavaklara vuruyor. Ve senin tarlana kavakın gölgesi düşüyor. Şimdi ağacın gölgesinin düşmüş olduğu kısımda mahsul nasıl olacak? Büyür mü? Büyümez. Mahsul bodur kalır. Niye? Güneşin ziyasından ve ışından tam istifade edemediği için, güneşin vurduğu buğdaylar, güneşin vurduğu Mısırlar iyi güzel boy atıyor. Ama öyleye kadar belki, asla becine bile gideceğe kadar da olur mu bilmem. O vafa kadar güneş ışından mahalum kalan o buğdaylar, belki Mısırlar ayçiçekleri böyle boyunu bozuk kalıyor. Ondan sonra buğday başak yapmıyor, Mısır doğrudan başak yapmıyor. İşte, işte. Resul Ekrem sağ güneş gibi demeyeceğim. Ben de demem çünkü güneş batar Muhammed Mustafa batmaz. Resul Ekrem sağ ve bir sudur diyeceğim. Susuz hiçbir şey yok kainatta. Susuz efendim yani hiçbir canlı yok. Taşta bile havada bile su vardır. Ama Resul Ekrem sağ su da diyemeyeceğim. Çünkü su durdu mu kokuyor, kirleniyor. Resul Ekrem sağ ekmek diyeceğim. Peki ekmek yemiyorum. Ekmek durduk durdukça bayatlıyor. Resul Ekrem sağ ve selam gibi bir özelliği yoktur. Resul Ekrem sağ ve selam'ın yüksek dağlarda bol optijenli olan bir havaya benzer diyeceğim ama havada bir an geliyor, kirlenebiliyor. Resul Ekrem sağ ve terim, bir şey yoktur. İmam-ı Rabbari Hikâd etsallahu aleyhi ve selam edelim. Muhammed Mustafa eşittir Allah. Allah'a tarif konmaz, Muhammed Mustafa'ya tarif konmaz. Ne kadar anlıyorsak anladığımızı anlatıyoruz ama Anladığımız, anlatamadığımızın belki binde kaçı, milyonda değil Mevlana Celesi'nin ünlü bir kudretli gördüğü gibi yüzlü dünyaya gelsem Ya reşhur Allah, hep, seni hep senin saçının belli bir anlatamam verendiriyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki, yani işin ibret bakarak söylüyor bir güneşse, Kimse ki bu güneşten daha fazla ziyat, ışık ve sıcaklık elde ediyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesrahanı'nın istifadesi ve maliyeliyattaki boyutu o kadar mükemmel olacağım. <gülüyor> Ülkedeki sistem maalesef yani ortalık ortam bizim ilk limajımızı değiştirmiştir. Yani biz Bilemiyorum ama eğer ben haksız konuşuyorsam beni bağışlayın. Biz ne Cenab-ı Hak Celle doğru dürüst anlayabildik. Ne Muhammed Mustafa Salat'ı doğru dürüst anlayabildik. Ne Kur'an'ı ne imanı ne namazı ne orucu ne hacı ne zekâ. İmam-ı Rebdân'i kurdun bir gibi. Hep surette kaldık. Yani binanın bedir pis cephesine, bedir besine falan kapan inşaatı takıldık. İnşaatın ince tarafından kaç tanemizin haberi var. Onun için insan mesuliyetini idrak etmeli, insan sorumluluğunun tehliyi farkında olmalı. Burada yapılacak olan en hayırlı ibadet, burada yapılacak olan en tekiyani tatlı, lezzetli, bereketli ibadet. Tamam, selat selamlarımız, hadimlerimiz vesaire, kelime-i tevhidler, tevhidler, tahminler, vesaire falan hepsi güzel şeyler. Allah dair gayretimizi bu noktada müjdat eylesin. Ama adizane, fakirane, burada yapılacak olan, Mekke'nin mükerremede burada yapılacak olan ve yerine getirmesi gereken en mühim iş, karar almaktır karar! Karar almaktır karar! Karar almaktır karar! karar, almaktır, karar. Buraya tuvaletime gelmedik. Biz buraya yani işte mermer ziyaretine gelmedik. Biz buraya bir takım itiraflarla bulunursa ekipleri tamamlayamamak için tamamlamak için söz vermeye geldik. İstir Osmanlı padişahı hacca gelemedi peki. Bu adamların yani imkanı mı yoktu? İmkanın kralı onlardaydı. Anla ve lakin gertleri başkıydı. Bir işlerini en vecil bir şekilde Yavuz Sultan Seliman Aleyhi Rahmeti ve Rukukluğa ne beyan ediyor. padişah padişahın gertçe gitsene. Nikabe'yi gör Medine-i Binevver'e de ravza bu Mutahara'yı göresin. Fetice'de yani sen de o makamlardan teyizya bulasın deyince, Dede buyurdu ki, ben de Resul-i Ekrem sallallahu ziyarete gittiğim zaman Resul-i Ekrem sallallahu bana dedi ki, Sultan Selim bana ne hediye getirdin? Bana ne ki, ya Resul-i koca devlet-i Aliye-i bıraktım bıraktım işte kendimi getirdim sana feta mi desem daidir? Yoksa da Resul-i Ekrem sallallahu benden hediye istediği zaman, ya Rasulallah. Al bu anahtarları, bunlar Bağdat'ın anahtarları. Al bu anahtarları, bunlar Kızılderi'nin anahtarları. Al bunları, bunlar da senin Avusturya'nın anahtarları. Al yarısı da bunlar burada Peşter'in anahtarları. Al yarısı da bunlarki Yunan anahtarları. Nasıl beklemiş daveten? Benden bunu bekliyor bunu. Biz bununla meşguliz diyor. Eğer burada dolup da, da Türkiye'de başaramayacaksak peki? Bu adamdan bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz. Davası için ölüme hazır olmayan insanın yaşamaya hakkı yoktur. Davası için ölüme hazır olmayanın yaşamaya hakkı yoktur. Buradan döndükten sonra Mekke ve Medine'yi unutan, buradaki şebbeykleri ve terbiyeleri unutan, Körü'deki peygamberi ithafen takdim olan selam-ı selamları peki unutan bir insanların hiçbir hayır yoktur. Resulü Ekrem sağ bizim için 360 tane kut kırdı kabe Bütün Enbiya bekleyeceği nice, binlerce belki milyonlarca kutları seni kür ver. Niye? Kutlara sonlayalım diye. Fahmet-i Seyyidi Ebu Hesedem'in nezibi? Fahmetullahi Aleyh'in buyurduğu gibi eğer efendim biz Hindistanlılar diyor İslamiyet ile müşerref olmasaydı Resul-i Ekrem sağ ve sellem ile müşerref şimdi biz Allah'a yerine ineklere de bambi inek peres olarak görecektik bugünlere. Türkler de diyor eğer, yeni bir İslam ile müşerref olmasaydı, Muhammed Mustafa sağ ve sellem ile mübeşşar olmasaydı, müşerref olmasaydık, onlar da bugünlere bu 20. yüzyıla kadar köpek perest olarak, kurt perest olarak gelecekler diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi esanetten kurtarmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kula kul olmaktan bizi kurtarmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu bize ne yapmadı ki? Yani dünya yüzdük gitti, içine gelir girdi, bunları anlatsak, yurtdirebilir miyiz? Başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana peki vatan bıraktı vatan, vatan bıraktı vatan, vatan bıraktı vatan yere girdi ki bizim peki yani Aynı şekilde Resul Ekkam'ın Ekkene hizmet edilip yapalım. Türkiye'yi peki müstehli güçlerden kurturalım da Resul Ekkam aşkının müdeli mi diyelim ama Elha! Türkiye diye sanki bir devlet kalmadı mümkün kalmadı. Türkiye! <gülüyor> Tatılı kararcı oldu arsa oldu. Onun için buralardayız ama buralardayız ama yani elimizden efendim yani gelen şeyleri yapmadığımızdan dolayı belki kursularımızı alt alta yazdığımız zaman ee bakıyoruz ki hesap çok fena. Hesap çok fena. allah Teala güçlümüz yerden çıkmaya neticede Resul-i davasına gerekli hizmeti ortaya koymaya bizleri muvaffak ah, Amin. Ama daha ki ben soyun ki her sabah Sultanahmet Camisi'ne gidiyordum diyor. Ne zaman gitten kapının dibinde bir ihtiyar ağlardı diyor. Bir gün sordum ona, ''Dedeciğim niye ağlıyorsun, git başından evladım.'' diyor. Neyse ikinci gün baktım gene ne zaman gitmişsem benden önce caminin kapısında oturmuş ağlıyor. Neyse bir gün geldi dayandım artık diyor. ''Ya dedeciğim şöyle Allah aşkına ne derdin var?'' Derdilerini Allah'a sermanı da verir. Anlat işte neyin madresler oğlum dedi. Vazla üzerine gelme dedi. Zaten dedi yüreğim yararlı dedi. Değil tekrar ağlatma dedi. Hüsra ettim yine. Ya niye öyle diyorsun madresler? O zaman gine bakayım dedi. Ben Abdülhamit Han'ın zamanında dedi. Batarya Komutanıyım binbaşı Hüseyin Bey dedi. Benim dedi anam babam vefat etti. Çift, çukuk, tarla, dağ, bahçe, ahırdaki hayvanların belki hepsi dedi ortak kaldı dedi. Kandırmıştı çünkü bize muhakim olacak kimse kalmadı dedi. Komutanıma getirdiniz komutanım. Ben askerlikten ayrılmak istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum. başlar mısın bizim ne alıbim diyor. Komutanım kabul etmedi. Tesadüfken işte dedi ki seni ben Sultan Abdullah'ı cennet mekana çıkaracağım. Padişah bunu aynen kabul ederse ne ala? Yoksa benden iddi çıkmaz diyor. Dedi. İyi dedim pek efendim. Gittiler Sultan Abdullah'ı Han'a söylediler. Abdullah'ı tan demiş ki gelsin bakayım Hüseyin Bey. Göz tıkıla düzüle düştüksün diyor padişahın huzuruna diyor. Fakat padişahın diyor cennet mekan öyle bir duruşu vardı ki diyor yani artık ben diyor korktum artık yani. Yani seni yoksa tekme tokat gelecek bana gidiyor anladı diyor. Gayet vakur gayet heybetli güzel bir edayla ile bana diki buyur diyor ne istiyorsunuz? Dedim ki, paşam, bak durum bundan ibaretdi. ben bir ananın babanın da evladıydım. Memleketimizde işleten arazimiz vardı, çifti çupa bahçe vardı. Anam babam gitti, vallaha mülküme mukayet olan kalmadı. Eee, kılayıcıyla ben müstafip olmayı istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum, beni ne olur askerlikten bağışlayın dedi. Cennet Mekanı Sultan Abdülhamit'im e büyürdü ki, hayır diyor paşa olmaz dedi. Kadişahım, yapma etme, ne olur vesaire. Hayır olmaz dedi, Hüseyin Paşa dedi, bir sıra, bir sıra da vesaire. Bu sefer en sonunda Abdülhamid Han'ın cennet dedi ki, Peki dedi, senin isteğin üzerine dedi, senin müstahabiyi kabul ettin, istifanı kabul ettin. Ol, ben akşam bir rüya gördüm diyor. Rüyada bütün Osmanlı ordusu batarya batarya, Resul-i Ekrem de Abdülhamid önünden geçiyor diyor. Yönetim var diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi bir iki adım önünde, Adın, e, Hamistan Cennet Mekan Birikad'ın geride. Neticede Resul Ekim savaşın Osmanlı ordusu batarya batarya geçiyor diyor. Ve Ekim Abdülhamit sana diyor ki, diyor ki, e, Abdülhamit diyor, bu batarya kimin diyor, bu diyor, e, İbrahim Paşa'nın diyor bataryası. Komutan önde, arkadan askerleri rahat rahat geçiyor. Aferin diyor, çok muntezam diyor. Peki şu ikinci batarya kimin diyor, ve Abdülhamit dedi ki Ya Rasul lafı diri işte Rasul Paşa'nın bir bataryası diyor. Sende yani Rasul Paşa arkasında askerleri geçiyor mesela 3-4-5 kısaca bütün batarya geçiyor. Bir batarya geliyor başı yok bunun ve asker batarya daha da geliyor. Rasul Ekrem Soğalt denen dedi ki peki Abdülhamit dedi bu kim bataryası? Abdülhamit diyordu ki Ya Rasulullah Hüseyin Paşa'nın bataryası. Halis deki bu komutan Abdülhamit Han duyurdu ki Ya Rasulallah. İsteğim üzerlerine biz onun istifa ettikleri dedi. İsteğim üzerlerine istifa ettikleri kabul etsek, ortadan ihraç ettikleri dedi. Mesul Ekrem Sözden durdu ki, paşa paşa, padişah padişah, senin ihraç ettiğini ben de ihraç ettim buyurun. Şimdi, mesele bu ise, mesele bu ise, yani ben ne yapayım ben şu benlere gideyim peki ben. Ben ne yapacağım şimdi bu Medine'yi de peki? Benim buralarda gezme mı? Benim buralarda oturup yemek yeme hakkım var mı? Benim buralarda beş yıldız değil, dokuz yüz o peki alet yapma var mı? Evet. Resul-i Ekrem ne getirdin yani, dese bana? Ben evet, evet, ne yapacağım evet, peki? Hadi yani her şeye rağmen buralara geleceğiz eyvallah vesaire. Anla. lakin Resul-i Ekrem verilen bir söz vardır. Bu sizin peki defa göstermek gerekmiyor mu peki. Buralara böyle muhtas şekilde geliyoruz, gidiyoruz mesela vesaire, vesaire. Eğer gerekli etki ve tesir, manevi olmaya demeyim ama yani olması gerekenden çok daha gerilerden kalıyor. Bu böyle mi gidecek belki. Tarihin yazdığına göre, tarihin yazdığına göre şeyül İslam Musliye şey, meşayiftan efendi. Tanrı Sultan Süleyman'ın damarında şey dedi, Tanrı Sultan Süleyman'ın da yakınlarındandı. Rasul Ekrem Sağatı Renkşeh'in Müthiyyettin Efendi'ye dedi ki bizim dedi Süleyman kulumuz dedi. Bizim Süleyman kulumuz yani Tanrı Sultan Süleyman. Hizmetçimiz Tanrı Sultan Süleyman Farizayi e cihazı için terk ettiğin. Allah yolunda çalışmayı çalışmayı <gülüyor> Mücadele inici mi terk ettik belki? Kavimli Sultan Süleyman da, dildedir zahiri yani kolera tipi, bir arkalığa maruz kalmıştır. Deri beri deli veriyor. Şey Muslidin Efendi geldi, ikıda bücudu ki padişahın dedi, Resul Ekrem sallallahu selamı var dedi, bana aynen şöyle şöyle duyurdu, Süleyman Kırmız Fariz'e icadın için terk ettiğin diyor. Allah, Kaanlı Sultan Süleyman tutuştu, dedi ki derhal orduyu Humay'ın hazırlansın, mandalar önden önden peki topları çekmeye başlattın. Avustralya'nın Ligatman'ı kalete almayacak. Üç ay önceden mevsimde kış peki mandalar topları çekmeye başlıyor. Üç ayda mandalar ancak Ligatman'a dayandı. Ve Kaanlı Sultan Süleyman cepheye sedye üzerinde gidiyor. Neticede çadırı kuruldu, çadırı kuruldu fakat Avusturyalılar Zigatvar Kalesi'ni çok muazzam tahkim etmişler. İki tane böyle iç çiçek kale, Danlı Sultan Süleyman emir verdi. Ondan sonra askerlerin, bahadırların yiğitlerin vurun şeklinde. Neyse savaş başladı, kızıştı vs. Kambayla fiskatı, Tanrı Sultan Süleyman da az durmuyor. Neticede belki, neticede İsrail diyor, vurun askerlerin, vurun askerlerin. Zaten canıyla boğuşuyor peki. Bir taraftan da peki ee savaşın teki durumu. E, İdaresiz eteğine kanun Esotan Süleyman koca, Osmanlı padişahı. Peki her türlü güç ve oteriz elinde. Dediyesinde kürrüm kürrüm kürranıyor. Vurun askerleri, vurun askerlerken neyse birinci benim karnımın düştüğünü bunun haberi geldi ondan sonra askerlerim hangiye ikinci kale bunun askerleri israr ederek ikinci kale anlamadan daha Sultan Süleyman vefat etti. Ciğerleri Macaristan'da gömüldü geri kalan İstanbul'a getirildi Süleymaniye Camisinin önüne konuldu. Şimdi tarihçiler diyorlar ki Valideci o sevgi derdi ve sıkıntısı neydi ki peki? Şürekle Şöyle ki belki askerlerin buru askerleri şöyle yapın, askerlerin böyle yapın mesela. Niye <gülüyor> mi soruyor <sıra> diyorlar? <gülüyor> Çünkü kanuni Sultan Süleyman şunu asabıştı. <gülüyor> Fatih'te ettiği gelince kendim savaşın meselini soracağım. Kanuni <gülüyor> peki Sultan Süleyman verilen emrin yerine geldi mi gelmedi mi? Hani hesaplar haberi? Resul-i Ekrem Sılazı'na hesap eğer ben bu hesabı veremezsem benim halim ne olur diye Tanrı Sultan Süleyman sürekli savaşın üzerine eğilirdi diyor. Dede, dede, sedgi üzerinde, cephede, Resul-i Ekrem Sılazı'na verici olan hesaplar meşguldu. Öyleyse, öyleyse, Fıstıhatı afiyetler. Bu, afiyetle. Bu Türkiye'de ilk hayatlar vesaire. Asıl işi yapmaktan, asıl işi tepkli eğilmekten. Bizleri peyge dur eylemesin, kızart bırakmasın. Ne dendi? Allah sana bana çok değer verdi. Beni bilmediğine yaptı. Peki beni bir icabında gel kalbimi. Mugmet Mustafa'nın kısımda müsağrafı yaptı. Aşk öden ister. Ah, mülemizler bu kalp sadece ve sadece Allah'ın Bu ifade, bu ifade çünkü cüzecik bir güç yoktur. Varsa da, varsa sadece ve sadece onlar için çalışmaktır, uğraşmaktır. Müslimler dedeleri güzel söylüyor. Peki kalbine benim Resûlü eklemi sağözellikleme taht yapmış. Kalbine Resûlü eklemi sağözellikleme. Peki leken etmiş vesaireni güzel söylüyor. <Gülüyor> ey Enbiya'nın törleri, ey Evliya'nın renkleri, İncil Cininin Peygamberi, ehlen ve senken, ehlen ve senken nâbı. Ey Enbiya'nın törleri, ey Evliya'nın renkleri, ey İncil Peygamberi, ehlen ve senken, Ehlün ve tehlen merhaba. Sen canların cananısın, alimlerin sultanısın. Yatkınların dermanısın, ehlen ve tehlen. Ehlün ve tehlen merhaba selcen olmazdı bu günde esme şefaat kendiba ahmet muhammed mustafa ehlen ve seyglen anan ve senlen merhaba Cümle nebiler geldiler, Tayine yüzler sürdüler, Yoluna canlar verdiler, Ehlen ve senklen, Ehlen ve senklen. Merhaba, Güneş cemalim görelim, Tayine yüzler sürelim, Yoluna canlar verelim, Ehlen ve senklen. Ehlen ve sen merhaba Allahu ekber şanı u subhanu kullu kanu geldi ehlen ve sen ehlen ve sen merhaba Osmanlı divan-ı deviatında Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir temsili var Gül peki, Fatih ve Ekans dağıtlarına remzeder, lale ise Cenab-ı Hak Celle e Sultan, e, e, damat İbrahim Paşa döneminde iki bin satılan laleler vardı. Ya bir lale bu iki altın olur mu? İki bin altın veriyorlardı, çiçeğe vermiyorlardı. Çiçek yani çiçek olduğu değil. Lale, Cenab-ı Celle Celal temsil ettiğinden dolayı en güzel lale yetiştiren ve Cenab-ı Celle Celal'e en güzel anlatabilecek efendim mahsul yetiştirdiği için onun bir laletini 2006'ın verildi Aiştahat. Östelikten sonra o da gül temsil ederdiyiz. Ve yani bir gül dayı de koparılırken çok itinalı. <gülüyor> Gülü bile in gitmeyecek şekilde ona topunurlardı vesaire değil gül ama gülün merkezinde on tane topunuşluk var. Niye? Gül muhabbetini sefazı olan anlayan değil. değilim. Siz gülü namaz nedir bilir misiniz gülü namaz? Eczat gülü namaz görardı. mesela fecdiye köyü, anlının fecdiye ye yerlere, eczat böyle yapraklar giderdi böyle gül yaprakları. Ya adam secdeye gittiği zaman gülpukusu fırına vurduğu zaman Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa kafasının kalbinin tamamını istila eder ve yani alnının secdeye koyduğu yerde yaşlardan itler olurdu. Sevgi böyle şeyler yaptırıyordu. Büyük mekanların yani mübarek mekanların bereketi secci kuyla ama burada yapılacak olan bir yaramaz diyeyim de çok fazladır. Çok fazladır, çok fazladır. Eskiden Ersen'in padişanlar ve vezirler Medine-i e geldikleri zaman altın mil ötede Arapadan buraya yayan buraya girerlerdi. Belki bununla birlikte, ee, Abdukayız kabilesi buraya geldiği zaman bir ablayı burada haram gelmişler, bu vesaire göreme başladığında lan kendilerinden geçerdiler. Develerden aşağı Paldırköy'e düşerlerdi. Deveyi unuturdu, eşyasını parasını bulundurdu. Adam yalın ayak başa çıkıp tek buraya saldırırdı bazı acı haberler geliyor kulağımıza, bazı şikayetler geliyor. Şeytan Türkiye'de yaptı mıdır bazı kötülükleri maalesef nasıl yapıyorsa burada yapıyor. Nele nele kalkırma, kalk incitme noktasına çok şikayetler var. Bu iş nasıl olacak? O yüzden sonuca biz buraya Resul-i Ekrem sağladın, yüreğine biçen batırmaya gelmedik. Zaten Rasul i Ekrem sağ şu an yaralı. Amerikan askerlerin tic çizmeleri, belki suç önlerinde belki eğer bu adamları gizlatarken Resul-i Ekrem burada rahat değil. Burada rahat değil. Burada rahat değil. Bu millet bir daha buralara gelip Resul-i Ekrem sağ hizmet etmeyecek miyiz? Benim dedem buralara peki bir milyon dört yüz bin şehitlerdi kilometre kareye on üç tane Osmanlı katili düşüyor. Amra'da bir sürü kaleler vardı. Her şey oldu peki her bitti vesaire. Acayip acayip işler şey oldu. Artık dünya ve içinde yaşadığımız zaten bir takım yani temel gerçekleri konuşmaya bile müsait değil. Ne Türkiye'de artık hürriyet kaldı koruduruz. Yani kaldıkça işte, dikilen bir şey o işte biraz hukuk bu konuşabiliyorsun. Buralarda bile yani yüreğimize geçen şeyleri anlatmaya peki yani imkanımız kalmadı. Her şeyin konuşulmasını dilden beklemeyin. Artık yani artık yani çember gittikçe daralıyor. Allahü Teala imana, İslam'a, Hürriyete zor vermesin ama bu efendim yani bu bu bu sarhoşu Allah götüremesin. Cenab-ı Cevdetler bunlar teker teker elimizden alacaklar. Osmanlı harbini yapan zat Murat Uca ve dede, Mustıl ta karşı karşıya savaşmadı. Madişah ve Dede Sultan Murat arkadan ankerleyerek öldürdü. Hecede Sultan Murat Beyliğinin terimdeki etkisiyle yere yıkıldı. E bütün Osmanlı askerinin yani dünyası değişti. Padişahım, padişahım, padişahım. Ne oldu, ne oldu işte? Bütün vatan yetim var mı padişahım? Ve dede Murat Hüdadan diye o anda kullanmış olduğu bir çift cümle bana vasiyetti. Elif bana efendim, sorma ne yapacağız hocam diye. Nefislerden başlayalım mesela. Dededen soruna torunavasiyet. Ve yeni Yeniçeriler efendim, Sultan Murad'ın peki en soğan vasiyeti, evlatlarım, açtan inmeye sus. Peki ne oldu? Çünkü işin içinde değil yani İşin başında kim var? Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve peki, mutlaka bunun bir bedeli olmalı. Biz yani nelere bedel ödemiyoruz ki peki? Nelere peki yani sayı çekiyoruz ki İslam? Ve Muhammed Mustafa Sağol Ezeylem, la ve laf bizim anamızdır, babamızdır peki. Biz İslam gibi bir anadan başkasını şimdiye kadar emmedik. Efendim, İslamiyet Efendimiz de ana, ana gibi, belki tatlı ve gıdalı sütten başka bir şey vermedi? İnsan beslendiği kaynağı peki sever İnsan İslamiyet'te, insan Muhammed Mustafa Aleyhi ve Sellem'le heple ve gibi olması gerekirdi. İlik ve büyüme ilişkisi gibi olması gerekirdi. İkiz sefekleri, aile efendim yani sefekle meşgul saldırılar, büyütürler. 21 insan, 600 sene Osmanlı ile belki ikiz yaşamıştır. Ya da İslamiyet'te aynı beşikte saldırılarını gelip büyüdü, geliştirir vesaire. Bu rüzgar bir daha etmeyecek mi? Onlar peki yani yaşamayı bilemez miylerdi? Onlar peki tatlı eferin alem ve sefalara kalamazlar mıydı peki? Adam İstanbul'da aldığı abdeste, akşam abdesti ve sabah namazın türüda kılıyordu. Adam beygirini suluyordu, bir daha eferin ikinci bir kere Mısır'daki Nililerimden suluyordu. E diyordu ki benim beygirim, benim beygirim yani o kadar hızlı gidecek ki ikinci sürün nillerinden içecektir. İkinci Sunni Nehri'nden olmadığı müddetçe ben savaşı savaş kabul etmiyorum derdi. Edirne'yi belki Bulgarlara karşı Yunanlara karşı savunan Şakir Paşa ne muhterem bir adamdı o. Benim liderim odur. Benim yani davada, davada bunu peki yani e, sağlayan, benim rüzgarımı peki kamçılayan adamlardan birisi odur Şakir Paşa. Adam diyor ki askerlerine. Emrinde bulunan efendim bataryaya, evlatlarım diyor, askerlerim diyor, eğer diyor düşman diyor, eğer diyor düşman diyor. Peki Türkiye'ye girdikten sonra, bu topraklara ayak sonra vuruşacağız tabii diyor, savaşacağız. Eğer düşman gittikten sonra savaşıp da ben şehit düşersem deli mezara koymayın diyor. Beni adın toprak üstüne diyor, kurtlar kuşlar yesinler, yesinler diyor. Memlekete düşman girdikten sonra savaşıp çeviren insanı ben şehit kabul etmiyorum diyor. Mesela hangi örtelik Türkiye hukuklarını aşarım, düşman teki cephelerine saldırırım, oradan eğer kurulur düşerken o zaman beni mesajıma koyun diyor. Biz buraya bu duyguları tazelemeye geldik. Muhammed İkbal ne güzel söylüyor. Allah'ın Allah'ın Aleyhi, Fatihistan'ın Bilgin Şahini. Aman ne adam o, Ama ne adam o. Ama ne adam o? Acılar geldi adını Pakistan'a. Sorgun Peki ne getirdiniz? Erşet'tiğimiz yerden getirdik, kurma getirilecek daha ayrı. dedim oraya Peki, kim sana 31. halife dedi? Hz. Bekir'in sıddıkın tâbakatine, Davud'a demişsen niyetini getiren yok mu? Cevap yok diyor. Peki, kim 4. halife Hazreti Ali'nin adaletini getiren yok mu? Cevap yok peki. Birinci adam peki, Hazreti Osman'ın rızalullah'ın ilmini ve karını, hedef bayasını getiren yok mu? Cevap yok peki. Hz. Ali'ye keremullah'ın peki, şecâatini getiren yok mu? Cevap yok peki. Hadi daha size getediniz diyor. Bütün ibadetler yanlış eğitim politikaları yüzünden hedefinden saptırılmıştır. Namaz saptırılmıştır, oruç saptırılmıştır, haç ve zekâh hedefinden saptırılmıştır. Din artık bir toktor görünümüne bürünmüştür. Yani bizim köyün, bizim memleketin ve da ananın babanın eski örf ve adeti gibi durmak durumak kendini çalıştırılmıştır. Camii kilidi seviyesine getirilmiştir, hoca papaz ve haam seviyesine getirilmiştir. Belki ondan sonra Kur'an-ı Kerim İncil getirilmiştir. Yani dim Belki suyu alınmış, pososu kalmış bir portakalarına getirilmiştir. Allah! Böyle dim göndermedi. İmam-ı Şarani Rahimallahü Teala buyuruyor ki ''Men zahice avustan te'a misavceti evlemise mudahkaran evdehe beynel mutanazzehâ eyyâmen nuzulü <gülüyor> fela'a el muslimin wa behâimu zevâ ''Men zahice'' Gülerse, bak gülme nemimiz yok değil mi? Ben ise, zevzeti, işi gücü hanımıyla oynarsa, hanım takılıyorsa, ola adamın işi gücü diyelim mesela, grand tuvalet işik gücü eser ''Evzehbe'yden mütelezzehâ'' veyahut da bu adam, işte şu kıra, çayır, şu şu kıra, denize, nereye vesaire... Şimdi döneceğiz, doğru yorluğa gideceğiz değil mi? Doğru ormanlara gideceğiz değil mi? Ormanlara kim güler? Allah! ''Mendahike evstentâ bisevcetihî, evle bise Kim güler? Belki kim hanımına takılıyor, Peki ondan sonra <gülüyor> ev nedise muhakkere, işi işte gücü, işte grand tuvalet çık giyinmek vs vs. Fizik güzelie, evet, evet, evet, muhtemelen evet. Böyle atelim oraya buraya, daha iyi bir Bak bunlar nedise, laf şeyler bunlar. Ama kim bunları yaparsa, eyyam Müslümanın belalarını Müslümanlara bela belaları musibetler yağmur gibi Sana karın yağarken. Kim bu işe takılırsa, Yahuda Sehuva berbeha imuseva, o hayvanlarla beraberdir. Muhammed Mustafa'yı çok affet Erizam'la yüreğimin yarattığını bunu söylüyorum. Beni bağışlayın lütfen. Meskabe-i Malzama'yı insanlar mı tavaf etti? Yoksa hayvanlar mı tavaf etti? Yavza-i Mutlaka'yı, Efendimiz Aleyhisselatü militanları ve mi, mücahitleri mi tavaf etti? Yoksa karılar mı cehennet etti? Şimal zamanında Filistin'e bir darga vurdular peki, Filistin darmadan ettiler. Neticede efendim adam dedi ki, Muhammed Mustafa öldük geride kaliküml bıraktı dedi. Amerika 16 bin kilometre ama şu an Türkiye peki burundan daha yakın hale geldi peki. E ne oluyor peki? Hala bir kafetir, hala bir çalıttır, hala bir burun bir aldı başını gidiyor peki. Yani gavura geldi kütledilmez ama bir noktada peki bu elin gavuru peki çamurun patağın içerisinde bocalaya bocalaya bocalaya bocalaya yani kendisine insana yararlı bir şey bulmaya çalışıyor. En ya, bana neler verdi neler, neler verdi neler, neler verdi neler. En başlarına başta sürekli marketinde kaç milyon var anla bir kerezeci bu markete girmedim ben. Hatta anlarsa girip bir ne var ne yok bakmadım ben. Ben her... Elen la ilallah Muhammed'in sözleri, haşyomlardır. Bu derste söylenen şeyler yürek yarasını söylemiştir. Aşkın konuştuğu yerde etmadredinden dinlenmiyor biliyor musun? Yani aşk eğer tarık peygamberim peygamberi var. Malzade aşk eğer aşk eğer tarık olan peygamberi var. Yani bizin Aşk eğer tarık olan peygamberi var. bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemindir. Yolumuzu no, diyor, Mağol Zade-i Biz aşkın diye evlatlarıyız diyor. Aşkayız no. Aşk bizim diyor, anamızdır anamız. Biz ondan başka bir şey eldeyiz diyor. Adeddin Kıçman Paşa, Allah cani kadar rahmet eylesin. İngilizler bunları işgal edip de Mekke'yi mükerrebe de Gâbe'ye dokunmasınlar. Medine'yi münevverle Ravza'ya mutale dokunmasınlar diye. 15 bin askerin buradaki efendim yaşadığı hali veya verdimiş olduğun mücadeleyi okumayan insan tarihi okumadığı okumadı demeyeceğim okumayan insan kendisini Dünya'ya gelmiş kabul etmesin kutsal de romanlar okunuyor bilmem neler okunuyor vesaire vesaire gizli gizli icabında bilmem ne, kötü kötü mecbalar giriyor vesaire ama Fahretliğin Kışıman Paşa'nın ve Osmanlı ordusunun, misal söz gelimi, bir örnek bu, Medine'nin müdavahı konusunda İngilizlere karşı vermiş olduğu mücadelenin, peki, elini boynunu karıştıran kaç kişi? Abdülhamid Han zamanında adamı buradan sökemediler peki. İngilizler olmadı yani, Osmanlı'ya bir iş Hatta ecdad peki, orduyu ta Yemen'e kadar gönderdi. Eskiden askerlik altı yıldı, adam altı yıl içerisinde karıyı unutuyordu. Anayı babayı unutuyordu peki, baba asmışlarıyla sıcak peki, ulan insan yani bırak savaşmak peki, yani tuta, tutup şey yapamazsın ya, yani oturamazsın bile ya, kan teriçeğe kalırsın, eriyorsun tereyağı gibi. Bunlara mesela Yemen'e kadar orduyu çekmişler, niye? Metke'yi mükerremeyi, Medine'yi bile açayım da düşman rahat rahatsız diye kadar gelmesin diye ve benim canım, ben canıma ne kadar mukayyet olurum, o benim cananım, ona daha fazla mukayyet olurum diye olmadı Cemal Bey Atlantanda bir kararla Baharetin Paşa'nın bizim için bu durumdan alamadılar. Neticede eee Hoca Sultan Teci tahttan indirildi. Yerine Cemal Paşa, Salat Paşa, Enver Paşa üç tane hain geldi. Neticede İngilizler onları kafa kolu aldı. İstanbul'dan pres yapmak suretiyle Baharetin Paşa'yı buradan maupaya sürgüne Maalesef burada bazı Arap kardeşlerimiz, Arap liderleri İngilizlerin adına taktılar. Aydar Paşa'dan da Medine'ye kadar gelecek olan İkmal ve Erzak'ın efendim yani Vagovlarını talim ettirdiler. Osmanlı burada, Osmanlı burada, aç bir ilaç. Bununla birlikte peki efendim yani ne ayakkabısı kalmış, ne elbisli kalmış, yiyecek bir şey yok peki bu çöllerde. Ne işlere vardı bu adamların? Neticede, neticede, neticede, Tıbarat'ın Kıçmanpaşa o zamanlar böyle parmağım kadar uzunlukta büyük büyük çelikler oluyordu. Çekirge yenir çünkü temizlediği için şey, temiz yiyen bir şey yenir fıkhen. Daha sonra edirdi. Efendim neybirleri çekilgeye edildi fakat millet kapıza oldu. Kapıza olan bir insan ızdırabını düşün. Zaten iklim ortam yani süper bir iz veriyor. Bir de mesela adamın dışı da keseliye dönmüş, kafeye dönmüş belki. Eee, bir de iç organlarında pek yani... galeri sıkışıyordu. Böyle mesela program ya vesaire, ve ilgili yani hayvan ciapcı varıyor vesaire. Tüm millet kaput oldu mesela. Bununla birlikte bir tane Osmanlı maskeyle sistem yapmıyor. Ve Rasûl-i Ekrem sağa selam'a geldi, of. Veya ona rengi verecek şey söylemiyor. Batarya doktoru Peygamber Demir diyor ki, Vakti Tıbarit İlki Civan Paşa'yı artık alacaklar. Abdülhamit Ali'yi indirdiler. Yerine üç tane, Ağzı İlki geldi. neticede Tıbarit İlki Civan Paşa'yı çekorduğu, değer olan vesaire. Adamı buradan Malta'ya sürdüler. Malta Mustafa Salva Selemi, savunmasındaki kabahat miskidi. Mert son konuşmayı yapıyor orada dinlerde, Uzun bir hutbedir. Uzun bir hutbedir Okusan yüreğiniz dayanmaz. Metin Mert'in cümlesini her son cümlesini söyleyeyim. Fahrettiler, Mert'in Kandem'e diyor ki 15 bin Osmanlı askeri ne edemiydi. Onda bak kıldığın yerde onlar peki Oğuz değil şey biliyorlar. Şimdi kirli doğru kalmamız. Şimdi kirli böyle kirli kalmamız. Fahrettiler, ben bilmediğim bu karası. Ne Eklent Savaşı'dan başka sargıda uçamamış. Halit'in Geçimhan Paşa'ya kadar hudfayı bitiriyor. Ama Fethim Kandemirdek öyle bir hudfayı iradetti ki öyle bir hudfayı iradetti ki yani yandık kavru tutuyor. E en sonunda diyor ki askerlerim askerlerim gelin hep beraber. Ağırın sürekli sıfasının burada, ona kadar söz ki Ya Resulallah, ben senden mahkeçemem. Osmanlı'yı iptal etme, acım kalmak benim. Çünkü, sen onun gidilini kaybettin, benim davamı kaybettin. Beni gidiyor ağabeyi beni. Ancak demekten ifekten almıyorum benzeyki. Bu tosaklarımın bile eşyem olduk, değil mi? Onların bedeni olacak da. Mesul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve kabrinde şu an nedir belki İnşallah dini hüsniyetimiz olur, bizden razıdır, şudur, budur. Ama yani bu peki bu eksileri ne yapacağız? Bunları tezgahin neresine yapacağız Allah aşkına ya. Kimse bize kendisini mazur göstermesin. Madere etmiş zaten tren kaçalı çok çok zor olsun peki. Peki tren kaçtı diye, tren kaçtı diye peki otorecek misin ya? Koş senin peşinden peki. Belki yarın diğer de yakın atlasın trene. Bu şuur çok gerilerde kaldı birçok insanımızda. Ama öyle ama böyle vesaire vesaire. E peki ben kim için varım Allah aşkına ya? Benim varlığımın sebebi peki. Muhammed Mustafa Aleyhisselam peki. Beni efendim yani birilerini peki yarattın. Birileri peki yani bana vatan hırsız sağlığı bıraktı ki. En azından diyeyim yani. E ona ne diyorum. Benim varlığım, benim vücudum, benim sahip olduğum bütün güzelliklerin pekinden bağlı. burası. Burası burası. Burası. <gülüyor> Nabi 17. yüzyılın büyük şairi Medine-i Münevvere'ye geliyor. Bakıyor ki insanlar böyle sellem, oğuz sellem böyle, Medine-i Münevvere'ye giriyorlar. Hedef yok, terbiye yok. Resul-i Eklem sağ olsun kendilerine lakabuk, allakabuk, allakabuk, yakılıyor peki. Bu toprakların da kürpüklemiş olduğu hürmet var, maalesef yok. Kuların gömperine hamursuzluk olmaz, beledirisizlik olmaz. Bu memlekette, Ahmet Mustafa Atıra'nın bu memleketinde böyle yaramazlık mı olur derken, derken, o gece efendim rüyada Rasulü Ekrem sağ olaseli görüyor? Ben de girmeyeceğim bir müddeti Peygamberimiz girdemediği müddetçe. Neticede bak Osmanlı edebi. Bak dedendeki mahvedin Safa aşk mıdır? Kıdır içi... görüyor musun? Rasulü Ekrem sağ olaseli ki Nabi gelebilirsin dedi diyor. Ben uçtum diyor. Ondan sonra Nabi eline kalemi alı döktürdü. Sakın terk edemten. Kuyu mahkubu bu dağdır bu. Nazargâh-ı İlahidir, Makamı Mustafa'dır bu. Kibriyanın, habib Kibriyan'ın, Habibi Kibriyan'ın, habcağınır kozillette. Tefevvuk-kâr değil, harci-cenâb-ı Kibriyan'dır bu felek'te. Mahne-u Bab-ı Sine çagilir, anne mi ziyadır bu? Bu kakin oldu neyjura demzayil? Allah'tan açtı bu? Buraya gir, ne bu? Seyahat ziyadır bu, Bakın karik edepten, köy-i mahbubu budadır bu. Bak edepsizlik yapma, namussuzluk yapma burada diyor. Burası diyor, sürekli sallallahu aleyhi ve sellem'in köyüdür diyor. Peki nazargahı ilahidir. Genel-i Hakkı'ndan sürekli intizar etmiş olduğu mübarekliği yerdir makamı Mustafa'dır bu. Neredesin oğlum? Aklını başına, ona göre. Tabi'yi kibriyanen. Habgâhı'dır. <gülüyor> burası Resulü Eklem Salatı'nın başını yastığa koydu yerdir. Haziretli. Ebab-ı Kerde-i Cenab-ı bu. <gülüyor> Üstünlükte Cenab-ı yaratmış oldu arjın. Çok daha muhazzaf etesindedir diyor burası diyor. Erek de <gülüyor> mahnev bab yine Selam'ın sine Gökyüzündeki diyor. Yeni doğan ay var ya, hilal var ya. Babu Selam işte bunun en güzel kapısı, en mübarek kapısı orasıdır. Abi Seren ki Cemil oradan geliyordu peki e oradan girmek yani ee daha iyi ziyarete giderken. Terekte mah ne babı selamın çakidir. Bu ne abi? Gökyüzünde yeni doyan, doğan adan ay var ya. O babı selamı kıtkandan dolayı gözü çatlayacak gibi oluyor. Herkes diyor babı selamah. Efendim abedi ediyor. Oradan girmeye çalışıyor. Ya bu ne acayip bir yer? Bize efendim yarın gökyüzünde oldu. Bize bakana neden yok diyor. Aleyh. Ey hanının kandili sol matta-i ziyadır bu. O zaman sayın mutlaklara da peki yenen bir kandil. Peki, ta dünyayı füzeleyip ışığından cezanın peki aydınından çok daha muazzam bir aydınlıkla yaparası sahibi Bu hakim terteminden oldu becura dahil. Medine'den toprağı var ya e, o topra o topra o topra o, o toprakta getan diyor yüzden diyor yokluk diye yokluğu gitti diyor ama sana şeyler diyor da çeşme diyor bu yani ne ya alemi yaratmamıştı, yarattı, yarattı, niye peki Medine'nin toprağı, Medine'nin toprağında yatanın peki yatandan süsüleyen, süsüleyen, süsüleyen, peki ışıleyen, nur yüzünden diyor. Öyleyse mıraat şartıyla, gir bu dergaha, bak diyor burada böyle şeyler oluyor diyor, ne Tam edebini takın, bu edeb ne diyor Resul Ekemsa ve Selam'ın huzuruna gir bakayım diyor. Niye? metaf kutsiyandır bu, sekâh-ı bu. Burası, bütün kutsilerin ve peki sürekli tavaf ettikleri yerdir. Sen zannediyor musun ki, peki bugün cuma namazın hepsi insanlar kıldı. Sen zannediyor musun ki, ha dışarıda peki tabi insanlar geziyor. Eğer aradaki perdeyi, bir evlerdiği kaldırsa var ya, hiç kimsenin peki yanı bakmaya yürekleri tahammül edemez. Herkes o an 2000 santigratlık bir avvarı sopasının üzerine düşen, bir damlası nasıl iki anda buhar oluyor, hepimiz öyle buhar oluruz. Metaf-ı bu, Sekah-ı Enbiya'dır bu, bütün diye, diye başını koymuş olduğu eşiktir burası. Bu kapının eşiği diyor, peygamberlerin eline ayağına değil, başını koyun o eşiğ, kopu koymuş oldun diyor, gören peki. Böyle söylüyor, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, kendinle isim aramızda yarabbim mahlukatı koydun Allah'ım, mahlukatı kendi şemali seyretmeye perde yaptın Allah'ım. Ahmet Mustafa'yı gereği gibi tanımaya perde yapsın Allah'ım. Allah'ım zaten bu gözlerini bir şey görmüyor Allah'ım. Kendinle bizim aramızda bir teşe koydun Allah'ım. Ha burada yıtırılan darmadağın olan kulların hasretle neyi dekilebiliyor musun Allah'ım? Rabbim veyahut da Resulü Ekrem sallallahu acaba o köşeyi aziz kaldırırsa acaba görebilir görebilemeyeyim diye. Allah'ım, aramızdaki bir şey bir nevde kaldır Allah'ım. Ben bir şey Ama dostunu gören, dostunu gören seni görmüştür. Dostunu gören Mehmet Mustafa'yı görmüştür. Ama dostunu tanıyan kaç kişi ki? bu kadar insanlar var, milyonlarca insanlar var. Bunların senden haberi olmasa, muhabbet Mustafa'dan haberi olmasa, bunların o zaman ne iş var? Ama Mahmud Efendi'yi katkışı tanıdık ki. Mevla'nın dostunu katkışı kitardık ki. Mevla'nın acelesi, ruhumik, kudya'nın bu yurdu dili. Mevla'nın dostunu tanıdık, Mevla'yı tanımaktan doldur. Allah'ım bizi ölen labiret içerisinde yavrusunu kaybetmiş kedi gibi yapma Allah'ım. Geleceğiniz yolları yarat bize tarif et Allah'ım. Bizi de bırakma Allah'ım. Allah'ım süreci seniye ihtimadan bahsedecektim. Bir girişte payıdırız girişte kaybolduk Allah'ım. Sünneti <gülüyor> çekiliriz. <gülüyor> Acayip Allah'ım. Şahı Buna Cettin Efendim. İsaurelere devleti sevmettin efendim, iman-ı ilahide selamettin efendim. Enşur-ül âmr-ü günev ve efendim. Sen, sen, Ahmet-i Mahmur, kudu Muhammed'sin efendim. Açkan bize, sultan ve eyyettin efendim. Kutben okunur minberi iklim ve kader. Hükmün tutulur mahkemeyi, ruh-i cezada Gülban ki kudumun çekilir arş-ı budada Esma-i Şerif'in aralar arz-ı senada Sen sen, sen sen Ahmet-i mahbûd Muhammedsin efendim Hatten bize sultan müeyyetsin efendim Olca'm ki nebilerle deliler kala hayran Neskide yok, teşhese kopar cümleden eftan. İhtilav usatın Allah ahvali perişan. Küstür şefaatla senin yerine meydan sen, ahmed Ahmet-i Mahmud Muhammed'sin efendim. Hakkın bize sultanı meyyetsin efendim. Ümmüttemiz, ya istilav eylemeyiz bir. Sermaye iman oh eylemeyiz bir. Kermahî, Babın koyup aryağını fena eylemeyiz biz. Biz kimseyiz sayende ligar eylemeyiz biz sen sen. Mehmet-i Efendim, azzam bize Sultanı Sultan-ı Efendim. İşaredir ümmetlerin isyanına bakma, Destres olup hasretle tuzağa atma. Rahmeyle aman, ateşi hicranımda yakma, ez cümle kulun galibi, pürcülüm bırakma sen, sen, sen, sen. ''Sensem <gülüyor> Ahmet'i Mahmut'u Efendim Efendiyim, Hakkandizem Sultan Meyyes'in Efendim dedi Şeyh Qari. 17. Yüzyıl Sultan Efendim diye 2. Selim'in Şeyhi Şeyh Qari. Kudüsü ruh. dedem benim dedem. ''Ah minem aşkı ve halatiyyim'' Orak kalbimi bir harareti değem tabi başka benden <gülüyor> <bedenim de yaşayamazdım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım, Allah'ım, o aşkı verirken bir daha bize, bize insanı yükse deyim Allah'ım. Allah'ım, anası babası, efendim, anası babası kalmak yani, insanı yükse Allah'ım. Anası babası, Allah anası, babası bize bırakma Allah'ım, Geliyoruz Allah Görüyoruz ki ya, bazen de ki anadan babadan yetimlikleri sunu Allah'ım. Allah'ım, bizi kendinden Muhammed'inden, imanından, Kur'an'ından, dostlarımdan teki üksübeten Allah Allah Allah Allah Allah Allah sana Allah'ım. Amin. sana Avni Efendi gibi salman talebi serveti cauh oh, eylemeye geldik. Biz bir yar için oh, eylemeye geldik ey yani insanlar. Zannetmeyin ki biz bu dünyaya, koltuk sevdasına geldik. Bakan mevki rütbe geldik. Biz bu dünyaya... Biz bu dünyaya bir yarışına hayalmeye geldik. Ya Rabbi neler aç çekmiyoruz ki? Ama bizim atın ağrımız neredir Ya Rabbi? Muhammed Mustafa ya da Ya Rabbi? Bizim peki Allah olmamız peki bizim dünyanın dışında hayretimiz muammur olması için ne gerekiyorsa onu yapmaya ve o iş için burada ciddi karalmaya bizim maaf ederiz. Amin. Bizi bize bırakma. Amin. Bizi, bizi yarinden ayırma. Amirim. Allah yarıştın ve peyğamber. Amirim di muhammed dolan afrad ey kelamler kanı narahmet buyur beter laiyası hem derinda de da ey kelamler kanı narahmet buyur muhammed durmedi amanlar bize Kan-ı ile zaman ver bize, cenneti alada ne ver bize, ey keremler kanı merhamet buyur. Ümmeti Muhammed oldu perişan Eşrafı mahvoldu, kalmadı sişan Ey Vahid-i Mutlak sensin Keremşan Ey Kerem derkanı merhamet buyur Erzurum'un Allah'ını efendim benim. Ey Kalik-i Alem Eman Uleman Senden önce şey yoktur bize bir güven. Yarab bize göster bir zarun hemen. Ey gönemler kanı narhamet koyun. Muhammedur mezi, reddetme bizi. Merkârı rahmetten reddetme bizi. Az yargın genzinde reddetme Ey göremler canı der senin ahedim o sen kadar ya tadında diller sen bir diyar aman ya gafalar ey yanı, allah peçe yaralıyor <gülüyor> Ah benim dertli derdim ah benim derdim He lives on in the heart of ni mm -hmm. Biz binleri geçti ya Rabbi, yüz binleri geçti Allah'ım. Milyonları geçti hatimler, tencemini terk etmişler Allah'ım. Ya Rabbi, ya Rabbi, bunları nasıl ne teslim ettin Bunları kabul eyle ya Rabbi. Neler ne kadar ne kadar geriletler yapanlar var Allah'ım. Ya bu kulları sen yarattın Allah'ım. Bunları dövmek için yarattın için Allah'ım. Seni <gülüyor> güldürüyorsun sana, <gülüyor> Güler de sen güldür. <gülüyor> Cennetini değil ya, ben, ya ölüp de, geçerek cennete koymadan bizim dünyada. Aha, koydun Allah Ya Rabbi ne yapayım şey. Tebrik ya. yap, Allah. Ne Allahım Allahım. İzle baz dostun kumandanı gelenin sözünden en büyük, ile, en büyük ifade, Rabbi, şuur ve ihtimam noktası şampiyon çıkan tekrar burada şey Neye muhtaç olduğumuzu bilemeyecek kadar adilet yarabbi. <gülüyor> Sen bizi yarattın. Bizi herkesin çok tarihdenmesin Allah'a. Neye ihtiyacımız var ise Ejdem ve Adem Çevirebileceğim yani sevincicek kızım ne olacak ki aşıkım aşıkım usulunda onu sevdin orada yaklatama odaya aşık etti yani e, nazar vermez ki Ya Rabbi verdi mesnevi kurdu ki Ya Rabbi den cehenneme girdikten sonra sen benimle olur terser nekam Allah'ım nekam Allah'ım Allah'ım Allah nazarmiyorum çünkü çünkü Ya Rabbi dostlarımız diyor aldık Ya Rabbi ya bu nesin harikani dostun dedi ki sana Ya Rabbi dedi dünyada bir insan bir insanın kalbini kırsa kalbi kıran insan bir daha kalbini kıran yüzüne bakmaz. Allah'ım Allah'ım Allah senin kalbini çok kırdık diye kadar. Beni çok istedik Allah'ım. Ama buralar ben yine hala. Yüzünü bizden çevirmiyorsun Allah'ım. Allah ın. Allah Allah'ım durdum Allah Allah Allah artık. Artık bir dönmüyor Allah'ım. <gülüyor> Arkadaşlar, üç saat yardım edecekim bedel için para toplanacak. Bugün de Abdullah Sultanoğlu'nun söylediği başta yardımlarla